Bizleri arındırsın. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri hayır yolunda gidenlerden eylesin. Nefsine esir olanlardan, dünyaya hırslananlardan eylemesin. Görüyoruz ki Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde bize birçok örnekler, birçok kıssalar, birçok e, dersler verilir. İyi insanların yaşayışları, kötü insanların yaşayışları, Rahman'ın dostları, şeytanın dostları. Rahman'ın dostlarının çileleri, şeytani insanların dostlarının birbirinin birbirine yaptığı zaferi. Neticede hepsinin bir akıbeti ve hepsinden de bize bırakılan dersler, evretler var kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala hayırda ders alanlardan eylesin. Şer ve şer ehlinden uzak kıldığı gibi şer ve şer ehlinin başına gelenlerden de ders alanlardan eylesin. Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde peygamberlerden, peygamberlere tabi olan insanlardan öyle kıssalar, öyle meseleler en ince ayrıntısından kadar gelmiştir ki, en ufak bir sosyal yaşantımızda ihmal edilen bir mesele yoktur. Yani en tepeden en aşağıya kadar muhakkak bir örnek, muhakkak bir ibret verici bir olay nedir? Vardır. Ve yine insanların nasıl saptığı, sapmaya etken olduğu meseleler, hangi nefsani şeylerine e, yenik düştükleri ve neticede, hayır ehliyken nasıl şer ehli oldukları da bir bir ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. Ama her ne olursa olsun bir nehir düşünün, bir akarsu düşünün. Önüne çel çöpün biriktiğini, engellerin, yosunların geldiğini ve akarsuyun hızının kesildiğini, orada bir genişlik sağlayıp suyun zayıfladığını düşünün. Gelin o önündeki engelleri şöyle bir çeri çöpü kaldırın. Akar su ne yapar? O zayıf birden daha coşkun, eskisinden daha güçlü ve coşkunca ne yapar? Akar gider. İnsanoğlunun da yaşamış olduğu hayatta başına birçok şeyler gelebilir. Birçok nefsani düşüncelerle insan nefsani şeylere birçok meselede yenik düşebilir. Bu gayet doğaldır. Gerek nefsinin gerek şeytanın ivasıyla gerek ortam, gerek korku, gerek açlık, gerek imanın zayıflığı, gerek bulunan insanların yanlışlığı, bulunan yerlerdeki yanlış insanlarla dostluğu, insanı birçok kötü yerlere getirebilir. Ama bir tevbel, insanın kendine verdiği çeki çekidüzen, onun daha güzel, daha semimi ve daha yiğit insan olmasına ne yapabilir? Sebep olur. Mesela bu meselede, en zirvede verilen örneklerden birisi, 99 kişiyi öldüren insanı hatırlayın. Geçmiş ümmetlerden bir insan 99 kişiyi öldürüyor. Bir kişi değil, iki kişi değil, harpte de değil. Ve akabinde bu adamın kalbine ben tövbe etsem Allah kabul eder mi? Düşüncesi ne yapıyor? Düşebiliyor. Demek ki her insanın tövbeye, fıtratın temizliğine, arınmaya Yaratıcıya karşı boyun eğmeye nedir? İhtiyacı vardır, bunun fıtratında vardır. Ve neticede bu insan tövbe ediyor, hiçbir amel işlemeden ne yapıyor? Ölüyor. Sonra gideceği menzile bir adım yakın oluyor da, rahmet melekleri onu ne yapıyor? Cennete götürüyor. Bizim dinimiz bu kadar güzel kardeşlerim. Bu kadar temiz, bu kadar arındırandır. Ne zaman sen bu dinin emir ve nehilerinden kendini soyutladın? Ne zaman uzaklaştın? İşte dinden o kadar uzaklaştın. O kadar kendini kirlettin demektir. Düşünün bir namaz insanı günde beş sefer nehre girdiğinde tertemiz kıldığı gibi kılabiliyorsa, bir oruç insana kalkan olabiliyorsa, bir haç insanı anasından doğduğu gibi tertemiz kılıyorsa... Demek ki dinin emirleri biz günah makinesi olan, nefsi doymak bilmeyen ve nefsine söz geçiremeyen insanlara demek ki din ne yapıyor? Kolaylık kılıyor, eğitebiliyor ve dünyasını ve ahiretini insanın düzeltebiliyor. Kardeşlerim, bugünden itibaren iman ve imanın şubeleriyle alakalı bir ders silsilesine başlamayı düşünüyorum. Bu çok önemli ve şart oldu, vacip oldu, farz oldu artık. Çünkü iman tevhidin zeminidir. İman anlaşılmayınca tevhidi konular hiç anlaşılmıyor. Kırka yakın tevhidi dersler işledik ve tevhidi meseleler işledik. Bu konular her ne kadar önemli olsa da iman anlaşılmayınca tevhidi meselerin de anlaşılması mümkün olmuyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman yetmiş küsür şubedir. En üstünü tevhid en ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izah etme. İslam. Yani en tepede tevhidin güzel, tertemiz güzelce oturup selamet bulması için insanın iman güzel anlaşılması İmanın şubelerinin güzel anlaşılması ve insanın o şubelerde kemalatı yakalaması gerekir. Meselelerin hükmünü iyi bilmesi, becermesi gerekir. Meseleleri birbirine ne yapmaması, karıştırmaması gerekir. Onun için önce imanın iyi bir anlaşılması, tekrar tekrar böyle gözden geçirilmesi için böyle bir ders silsilesine başlamayı uygun gördüm. Ve bu konuda da Allah kendisinden razı olsun. İmam Beyhaki'nin Şuabun İman diye çok güzel bir eseri var. Güzel de tercüme edildi. Daha önce biz bunu Arapça bir cilt eser olarak böyle bir okumuştuk. Şimdi on cilt olarak güzelce basıldı, tercüme de edildi. Ders silsilesi olarak bunu takip etmeyi düşünüyorum. Ama yine ben kendi stilimle ders yapacağım. Ee, ders silsilemiz bugünden itibaren ara dersler olabilir. Araya girme değişik dersler yapabiliriz ama şu an ders programımız Beyhaki'nin Şuab-ül İman kitabının baz alınarak ee, iman nedir, imanın şubeleri nelerdir bunun üzerine bir ders silsilesi yapacağız inşallah. <Gülüyor> Kardeşlerim biliyorsunuz Allah Subhanahu ve Teala Oraya da kıble yönüne bakın bir ayet yapıştırdık. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah Azze ve Celle'nin de dediği gibi kulluktur. İbn-i Abbas'ın radıyallahu anh dediği gibi her sözde, her işte, her amelde Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için yaratılan kullarız biz. Öyleyse bu kulluk eylemini hayata geçirirken bizden sudur eden bir düşünce, bir söz, bir eylemin Allah'ı mı Azze ve Celle'yi yoksa Allah'tan gayrı en başta şeytanı mı razı ediyor, bunu bir anlamak zorundayız. Çünkü biz boş, gayesiz, abes yaratılmadık. Her yaratılan şeyin bir gayesi vardır. Bir ot bile olsa, Allah Azze ve Celle onu ne yapmıştır? Bir gaye, bir amaç için yaratmıştır. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi çok önemli bir ayet-i kerime hoşunuza gitse de, gitmese de sizi yaratan biz istiyor. Yani bazen yaratıcıyı da inkara gidiyorlar ya hani en son deccal bahsine gider kiye baktığınızda yerde tamam, şimdi gökte diye bir de göğe oklarını atacaklardır yani. Ve okların hepsi uçlarına kan bulaşmış gelecektir. Bu da tabi Allah'ın takdir ettiği bir şey. Yani insanoğlu yaratıcısını inkar etse de Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Zoruna gitse de, gitmese de. Hoşuna gitse de, gitmese de seni yaratan benim diyor. biz istiyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kısaca imanın tanımına bakacak olursak tabii ki benden çok çok daha iyi biliyorsunuz bu mevzuyu ama bir dersin başlangıcı olması hasebiyle sizlere hatırlatma babından girelim. İman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdiktir. Salih amellerle artar, masivelarla ne yapar? Eksilir. İman Şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir. İman, kalbin tasdiki, dilin ikrarı, azaların göstergesidir dedik. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan, birbirinin mütelazımı olan kelimelerdir. Yani biri olmadan öbürü ne yapmaz? Bir şey anlam ifade etmez biri olacak ki onun varlığıyla öbürü yani kalp tasdik edecek ki tasdik ettiğini dil ne yapacak? ikrar edecek. İkrar ettiğini ağza ne yapacak? Gösterecek. Bu aynı zamanda çok önemli ve düzgün anlaşılması gereken meselelerden de bir tanesidir. Sebebine gelince imanın düzgün anlaşılması, senin de yaşamış olduğun toplumda iman ehliyle küfür ehlini, müşriyi, kafiri, fası ayırt etmen de ancak bu meseleyi düzgün anlamaktan geçer. Eğer düzgün anlamamışsan ki yaşamış olduğumuz topluma şöyle bir baktığımızda kiminin mümin dediğine kimi ne diyor? Kafir diyebiliyor. Kiminin mümin dediğine kimi fasık diyebiliyor. Kiminin mümin dediğine kimi mümin, münafık diyebiliyor. Bu kavram kargaşasının gündeme getirdiği müşkülatlardan bir tanesidir. Bunun yanında şunu da güzel anlamak gerekir. Tevhidden sonra en çok zikredilen, en ince ayrıntısına kadar nasların bol olduğu, Kur'an ve sünnette en çok izah edilen mesele olmasına rağmen, bu kadar imanda insanların ayrıma, ihtilafa düşme meselesi nedendir? Hiç düşündünüz mü? Bunun sebebi şu kardeşlerim. İman her zaman imtihana mebnidir. İmanın anlaşılmaması veya anlatılmaması değil. İman anlatılmış, iman anlaşılmış ama insanlar... İmtihan edildikleri noktada imtihanı ne yapmışlar? Kaybetmişlerdir. Kaybedilen imtihan birçok küfre insanın sapmasına neden olmuştur. Allah'a iman, ahiret gününe iman, Allah korkusunun zirveye gelmesiyle devam eder. Allah korkusu zayıflayınca Allah'a iman da zayıflar, ahirete İman da zayıflar. Sebebi insanın işlemiş olduğu her günah yani imanın şubesindeki o şubelerdeki kemalatın zayıflaması, küfrün şubesinin kemalata ermesi insanın da hakka giden yolda sekteye uğramasına sebep olur. Yani hakkı görmesine, hakka kulak vermesine, hakka adım atmasına ne yapabilir? Engel olabilir. İşte şube şube tek tek hiçbir zaman ele almadım meseleleri. O yüzden tek tek imanın şubelerini hadislerin bazında ele alma ihtiyacı bunun için hissettim. Muhtasaran çok geçtik. Muhtasaran şöyle şöyle dedik, örnekler verdik ama inşallah bu ders silsilesi nefsimde dahil hepimize inşallah çok fayda verir. Ve imanın kemalata ermesi küfür şubelerininse dibe vurmasına sebep olacağı inancındayım. İman dedik ki, kalple tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik. Şimdi, bunun da bir göstergesi var. Bugün toplumda, ehli sünnet, mürciye, harici, kaderiye, şu gibi tanımlar var değil mi? Peki, bu tanımların İmana bakışlarının nasıl olduğunu biliyor muyuz? Bugün harici dediğimiz veya mürciye dediğimiz insanların ehli sünnete bakışları çok acayiptir. Ama onlar da kendilerine ne derler? Ehli sünnet, holcamaat derler. Hele hele tekfirci harici dediğimiz insanlar kendilerinden başka kimseyi Müslümanda ne yapmaz da görmezler. Onlara tekfirci dediğimizde onlar da bize mürciye derler. Mürciye'ye gittiğimizde bize ne derler? Onlar da evlereşenlik kelimeler kullanır. Bakın bunların hepsinin altında yatan, kalbin tasdiki, dilin ikrarı, imanın tanımıdır diyen hangi tayyfe? Mürciyedir, ircailidir. Onlar amel, imandan bir cüz değildir. Sen kalbe bak. Eğer kalp tasdikliyorsa, meseleyi de inkar etmiyorsa, hayatına geçirmedi, geçirmiyorsa, hiç önemli değil. Bu insan İslam dairesindedir der. Yaşamış olduğumuz toplumun akidesi de budur. Bak Müslümanım der ama namaz kılmaz. Müslümanım der haç farz olur, gücü yerindedir, yol emniyeti de vardır, hacca gitmez. Müslümanım der orucu ne yapmaz? Ya bu sıcakta kim tutacak ya der. Yani ben soğuk oldum onu sıcak su tutarım. Böbreğim ağrıyor, başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Ne yapar? Burcu da En kolay bir kelime-i şehadet geliyor. Oh, onu da söylenince bir sıkıntı yok zaten. Kala kala bir ona kalır. Şimdi, mesele aslıyla anlaşılsa, mesela, e, amel imandan bir cüzdür, akidesi ele alınsa ve kabul edilse ki öyledir. Bakın, namaz, kırınan bir namaz, demin de dediğimiz gibi, Günde beş sefer nehre girdiğinde tertemiz kılıyor mu? Kılıyor. Ama bak namazı terk ettiğinde de bir nas geliyor. Müslüm'ün 82 oğlu no rivayetini okursanız onlarla sizin aranızdaki ahit Namaz. namazdır. Kim namazı terk ederse o müşrik olur kafir olur diyor. Veyahut yine gelen rivayete bakıyorsun namazı terk eden Firavun'la, Haman'la Karunla, Belam'la ne yapacak? Haş dolunacak diyor. Bak geçen dersler kimi gördük? Biz bu kafirleri gördük. Bunlar küfrün önderleri. Halkı sapıtan, insanları yanlış yönlendiren, zulmeden bölen, Allah'ın sistemine baş kaldıran insanların sembolik isimleri değil mi? Bir Müslüman inandığını söyleyen bir Müslüman namazını kılmazsa işte bunlarla ne yapacak? Haş dolunacak yani birlikte cehenneme girecek. Birlikte bu insanlarla ne yapacak? Yanacak. Çok detayına girmek istemiyorum. Demek ki amel de imandan neymiş? Bir cüzmüş. Bakın oruç tutuyor. Onun sevabı benim diyor Allah Azze ve Celle. Yani her şeye bir sevap tayin ediyor ama oruç benim diyor. Ne verir de bilmiyoruz. Sonsuz keremiyle inanan insana ne yapacak? Bunun sevabını verecek. Ama bak tutmayanın cezasına bak şimdi. Ali vesselam diyor ki bir hadisin içinden pasaj zikredeyim. Hakkın zelal mi? Kelimeler çıkmıyorsa dilimde bir uyuşukluk oldu. Şu birinizin ikramından ama hanginizin kimini bilmiyorum. Seninkinin mi, seninkinin mi? Dilim şeye vuruyor, kelimeler tam çıkmıyor. Allah razı olsun. Bir şey vurdu. bir adam diyor dikilmiş. Birinin elinde diyor şöyle Keskin bir kanca, şuradan takıyor, kulağına kadar yırtıyor, çığlık çığlığa kan devan Adam bu niye geçiyor, melek adamın başından, buradan takıyor, buraya kadar yırtıyor, ağzı kan devan çığlık içinde. Sordum, bu nedir? İşte bu senin ümmetinden olup bile bile kasten Ramazan orucunu yiyenin cezasıdır. Bak tuttuğunda sevabı benim diyor. Ne kadar da demiyor. Oruçlunun ağız kokusu sizin mis kokusundan daha güzeldir diyor benim için diyor Allah Azze ve Celle. Hacca bakıyorsunuz. Haccı mebrur yani kabul olunan bir insanın hacı o ana kadar işlemiş olduğu kul hakkı hariç ne kadar günahı varsa tertemiz. Yeni doğmuş. Sıfır kilometre bir İnsan oluyor ama hacca gittin, Haccı da mebrur klamadın. Aynı hasta devam ediyor, burnu yerde sütsün, burnu yerde sütsün, burnu yerde sütsün diye de ne var? Bir beddua var. Kimin? Allah Resulü sünatı vesîlah. Ayet var, gücü yetip yol emniyeti de olan. Hacca gitmeyen Han aslanı ölmüş Hayahudi hiç fark etmez diyor. Bak bir de bu var Demek ki ibadetin Yani bizden istenen ibadet neymiş İmanın cüzlerinden Bir cüz Eğer imanın cüzlerinden bir cüz Olmasaydı O zaman bunlara bir hüküm gelmesi Gerekmezdi İşte kalp tasdik edecek Dil ikrar edecek Azalar da ne yapacak? Gösterecek. Buraya kadar da harici dediğimiz, necdi, tekfirci dediğimiz insanlarla beraberiz. Onlar imanı bir bütün kabul ederler. Ne artar ne de eksilir derler. Korku da aşırı gidip ümidi yok etmişlerdir. Ve yalan da söylese, hırsızlık da yapsa, en ufak bir günah da işlese, insanları alel ne yaparlar? Cehenneme postalarlar ve direk tekfir ederler. Ve onlara göre asıl nedir? Kişi kendini ispatlayana kadar küfür ehlidir. Ancak kendini ispatladıktan sonra iman ehlidir. İslam nasıl bakar bu meseleye? Kişinin beraatı aslıdır. Ta ki suçu ispat edilene kadar. İspat edilemediği müddetçe hiç kimseye bir şey isnat ne yapamazsın? Yapamazsın. Hatta Nur suresine gidin, eşini zinada yakalayan bir adam, Allah muhafaza, dört tane şahit getirmeden ona zinakar bile ne yapamaz diyemez derse, seksen sopa vurur diyor ayette. Ve ebedi şahitliği ne yapılmaz? Kabul edilmez. Ama devam eden ayette liyan hakkı verilmiştir. Lanetleşirler, kadı da onları ne yapar? Boşal, bitmiştir bitmiştir. İslam'daki hükmü nedir? Budur. Zoruna gitse de gitmesi de hüküm bu. Demek ki imanın güzel anlaşılması, İslam'ın güzel anlaşılması, ihsanın güzel anlaşılması lazım. İman Allah Resulü Han'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi 70 küsur şubedir. Artar ve eksilir. İmanın en üstünü kelime-i tevhiddir. Allah'ın birlenmesidir. En etnası ise artık namazdır, oruçtur, zekattır hepsi gelir. En etnası, en küçüğü belki önemsemediğimiz. Yani yolda giderken işte insanlara eziyet verecek bir şeyin oradan ne yapması? Kaldırılmasıdır. Hani o nedir? İmanın şubesidir. Kaldırılmasa ne olur? İmanın şubesinden bir tanesinin kemalatı gider. Ama bu da imandan mı olur? da astan mı dersen gelen vahyi inkar etmekten toptan insan ne yapar dinden çıkar. Bakın insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme iki kişinin cennete girmesine sebep olmuştur. Gelen naslara bakın. Bir ama geliyor. Allah Resul diyor ki ve vesselam biliyor musunuz diyor şu iki kişi sırf şundan cennete girmiştir diyor. Bir kuyu var. Bir adam geliyor kuyunun etrafına dikenler böyle hani ide gibi bıtıraklı şeyler engeller koyuyor hani gelen geçen takılıp da düşmesin kuyuya diye biri de geliyor insanların ayağına bu batmasın diye eziyet etmesin diye onu kaldırıyor ama da gelecek içine düşüyor <gülüyor> biliyor musunuz diyor şu koyan da alanda ikisi de Allah için yaptığı için cennete girer. Ve aleyhissalatü vesselam kalkın diye tekrar abdest alıp namaz kılalım diyor. Çünkü sahabe gelip içine düşünce herkes gülüyor. Namazı bırakıyorlar. Abdest değil de namazı tekrar kılıyorlar. Bak Mahallim hocam yanlış oldu. Gülme abdesti bozmaz. Kasıtlı yaptım bunu. Hanefi mezhebinde hoplarsa zıplarsa göbeğe falan o da bozulur diyor da yok öyle bir şey. Ama gülme namazı bozar. Gülmediniz değil mi Evet. Yok namazla demek istiyorum. De Onda bir şey yok. yok. Onda bir şey yok. Korku Yok. Evet. yok. E, demek ki imanın, İslamın, ihsanın ayrı ayrı incelenerek anlaşılması bize çok fayda veriyor. Neden? Bakın Allah Resulü İslam ki gelecek bu rivayet üzerinde inşallah ömrümüz varsa hassasiyetle durmayı düşünüyor. Çünkü bir o hadis hakkında koca bir cilt kitap okudum. Şerhini yapmışlar. Bayağı bir notlar çıkardım. Aramızda böyle meşhur olan Cibril hadisi dediğimiz bir hadis var. dıhiyet yetil Kelbi'nin kılığında Cibril'in gelmesi a.s.m'ın bolca sahabeyle birlikte oturduğu bir ortamda dizini dizine dayayıp kendisine bazı sorduğu sorular var. Yani İslam nedir? iman nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacak? Şimdi bakın, bu hadisin önemine bakın. Dersimizin girişiyle çok önemli olduğu için izah etmeye ihtiyacı hissediyorum. Yoksa üzerinde duracağım dedim. O ana kadar sahabeler gerek inen ayetler olsun, gerek öğretilen meseleler olsun, o öğrendiklerinin belli bir kategoriye girdiğini bilmiyorlardı. Yani şunun kalbi bunun aleni, işte bunun da ihsani olduğunu ne yapmıyorlardı? Bilmiyorlardı. Kategoriye meseleleri ne yapmıyorlardı? Ayırt etmiyorlardı. Yani önce iman buradan, sonra İslam'a, sonra azalara, yani birçok şeye nüfus edeceğini, kategoriye gireceğini ne yapmıyorlardı? Bilmiyorlardı. Ama bu Cibril'in gelip iman nedir deyince, imanın bir kategorileri, bir şartlarının olduğunu ne yaptılar? Gördüler. Adam hem soruyor hem ne diyor? Doğru söyledin diyor. Bu da dikkat çekmek için sorulan bir soru. Sonra İslam, iman, ihsan derken demek ki insanın yaptığı ameller veyahut tasdikler neymiş çok önemli. Neden? Şimdi bakın iman kalplen tasdik dedik. Kalbin tasdiki öyle bir şey yapacak ki yalanlamayacak. Gelen bir şeyde şey, şüphe ne yapmayacak? Duymayacak. Bakın şimdi bir ayeti kelime kerime var. Hepinizin bildiği. Sizler diyor iman ettik demeyin. Ne yapın? İslam olduk deyin. Neden? Çünkü iman kalplerinize ne yapmadı? Girmedi. Bakın bu kime binayen iniyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında yaşayan bedevilerle. Onlar Allah Resulünün zamanında onlarla birlikte yaşayan, onlarla hayatını ikame eden bir topluluk. Ali Sallatu vesselam'ın zamanında. Şimdi bunlar aralarında şöyle bir söz ediyor kardeşlerim. Muhammed'le kavm arasındaki şu müşkülat şu an devam ediyor. Bizim işimiz, gücümüz, yaşadığımız yer Muhammed'e daha yakın Ali Sallatu Biz diyor onlar gibi namaz kılalım. Onlar gibi oruç tutalım. Ama hangisi galip gelirse sonunda ona tabi olalım. Ne yapmamış bunlar? Kalplerine iman oturmamış. Hala şüphe var. Namaz kılıyorlar mı? Kılıyorlar. İbadet ediyorlar mı? Ediyorlar. İşte Allah Azze ve Celle'nin dediği bu. İman kalplerinize ne yapmadı? Oturmadı. İman ettik, müslüman olduk demeyin. Ama İslam olduk değil. Demek ki kalp tasdik edecek ki dilin ikrarı ağzanın göstergesi neymiş? Geçerli olacak. Yoksa iman geçerli nedir? Değildir. İman geçerli eğer kalp tasdik ettiğini dil ikrar etmiyorsa yine imanın geçerli değil. Bakın bunda da en önemli delillerden bir tanesi nedir? Ebu Talip örneğidir. Ebu Talip kimdir? Allah Resulü ve Sellem'in amcası. Müşrikler, kafirler kendisine saldırdığında onların karşısında demirden bir beton olan, bir engel set olan müşrikleri, kafirleri yiyenine dokundurtmayan birisi. Ama buna rağmen ölüm döşeğine düştüğünde Allah Resulü koşarak geliyor. Buhari Müslüm'ün ifade ettiği nakle baktığımızda amcacı bir kelime söyle. Bir kelime söyle de ben sana bununla yardım edeceğimi umuyorum diyor. La ilahe illallah de kurtul diyor. Çünkü İslam'ın başı da sonu da la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'tır diyor mu? Ne diyor Ebu Talip? Kafayı şöyle dikti diyor. Gözünü kıstı arkadan koca karıların beni kınamasını istemiyorum. Lat, Menat, Uzza, Hubal diyor ve bölüyor. Allah Resulü ne diyor? Ali selamü aleyhi ve 70 değil 100 kere de olsa ben tövbe istiğfar etmeye devam edeceğim diyor. Allah azze ve celle ayet indiriyor. Sen ona 70 değil 100 de tövbe istiğfar etsen Allah affetmeyecek diyor tövbeden. Pasas 56'yi indiriyor. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Diyor. Tekrar tövbedeki ayeti indiriyor. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne müminlere onlara tövbe istiğfar etme yakışı kalmaz. Diyor. Ama bakın Ebu Talib'in Allah Resulü ve Vesselam'ın dininin hak olduğunu, onun getirdiğinin doğru olduğunu tasdik eden sözleri ve şiirleri mevcut. Ama ikrarı ne yapmadı? Yapmadı. İkrarı yapmayınca imanda geçerli ne yapmadı? Olmadı. Demek ki imanın geçerli olmasındaki ikinci ayak dil ikrar edecek. Bu noktada şöyle bir soru soruyor sahabe. Peki ey Allah'ın Resulü, Ebu Talip, amcan senin ta çocukluğundan bugüne kadar hep kol kanat geldi. Bu kadar yardımda bulundu. Seni canından daha çok sevdi ve esirgedi. Hiç mi ona faydan olmayacak? Çünkü kafirler, müşrikler cennetin kokusunu dahi ne yapamayacak? Bulamayacak. Allah Resulü ve Vesselam ne diyor? Evet. Muhakkak ki faydam olacak. Cehennemde ebedi kalacak. Cehennemden çıkmayacak. Ama bana yardım etmesi hasebiyle topuklarına kadar ateşe girecek ama bununla da beyni fokurdayacak diyor. Yani bu da ona o kadar bir faydası diyor. Demek ki kalp tasdik edecek, dil ne yapacakmış? ikrar edecek. Bunun ikisi olmazsa olmaz. Şimdi üçüncü bir müte lazım. Nedir? Bu ikrar ettiğini ne yapacaksın? göstermek zorundasın. Müslümanım mı dedin? Namaz kılacaksın. Müslümanım mı dedin? Orucunu tutacaksın. Yani gelen İslam'la alakalı her neyse bunu hayatına ne yapma geçirmek zorundasın ki iman ehli olduğunu ne yapacaksın? Göstereceksin ki bunun da birçok neleri vardır, delilleri vardır. Peki sahabelere baktığımızda Allah onlardan razı olsun. Onların içinde en zirve yapıp en az ednada kalanlar da yani birçok vakalar bize ne yapmıştır? Gelmiştir. Yani alim olduğu gibi bizim toplumumuzda az ilim edip ama bunu hayatına geçiren birçok insanlar da olmuştur. Yani imanda şubelerinde birçok yaptıkları meselelerde bize örnek geldiği gibi küfre ve küfrün şubelerinden birçok meselelere uyup onlardan tövbe eden bize örnek olan da birçok neler vardır? Sahabeler vardır. Yani biz imanda kardeşlerimize öyle bir bakacağız ki boyunlarında iman bağı olduğu müddetçe biz onlara küfür ehliymiş gibi hitap, hareket ne yapamayacağız? Yapamayacağız. Bunun da misal en güzel örneklerinden bir tanesi Bukhari'nin naklettiği Abdullah bin Himar hadisine bakacak olursak Abdullah bin Himar ve Vesselam'ın meclisine gelen, onu çok seven onunla şakalaşan ve Vesselam'ın teveccühünü kazanan bir sahabe. Ama nefsine yenik düşüp içki içen e, gizli gizli bu günahı işleyen bir sahabe. Ve bir gün içki içerken yakalanıyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine getiriliyor. E, İçkinin cezası neydi? Sopa. Günümüzde değil. Günümüzde her şey serbest. O zaman neydi? inananların içinde. 40 tane sopa. Kırbaç değil. Hı -hı. Kırbacı nereden çıkar? Çubuktan gelince sopa uzat o zaman şöyle. 40 tane sopa vuruyorsun. Şimdi Kendisine hat uygulanırken oradan sahabenin bir tanesi Allah seni kahretsin. Allah sana lanet etsin diyor. Şu meclisin adabını bozdum diyor. Şimdi hemen ve vesselam ona dönüyor. Öyle deme diyor. O Allah'ı ve Resulümü çok seviyor. Bak işlemiş olduğu günaha binaen de kendisine ne yapılıyor? Hat uygulanıyor. Ona lanet etme diyor. Demek ki kardeşimizin boynunda İslam bağı varsa günahı nispetinde boğuz edebiliyorsun. İslam'dan çıkmış gibi hareket ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. İşte bu imanı anlamadığımızdan kaynaklanan sıkıntılar. İmanı anlasa insanlar iman ehline takınacakları tavır nedir? Budur. Ama hala inandım deyip e, hayatına geçiremeyen insanlar ne kardeşlik hukukunu iman kardeşliği hukukunu koruyabiliyor ne de e, böyle bir olaylarda birine takınacağı tavrı ne yapabiliyor? Yapabiliyor. İşte bu imanın ve şubelerinin anlaşılmadığından kaynaklanıyor. Bu meseleyi de imanın şu üç rüknünü kalbin, dilin ve ağzaların tasdikini anlatan küfür yönünde en güzel hadislerden bir tanesi. Zulüm hadisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulmün üç olduğunu bir Allah'a karşı, iki kullara karşı, üç nefse karşı işlendiğini söylüyor. Allah'a karşı işlenene gelince o Allah'ın sizi yarattığı halde ona nit, eşler koşmanızdır. Allah buna affetmez diyor. İman, yetmiş küsur şube. En üstüne neydi? İlâhi. La ilahe illallah. Burada işlenen suçlar. İkincisi neydi? Kul hakkıdır. Ona da Allah ne yapmaz? Karışmaz diyor. Üçüncüsü neydi? Kişinin nefsine işlemiş olduğu zulüm. O da Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder diyor. Bakın kişi zina da içse, içki de içse, harpten de kaçsa, hırsızlık da yapsa o cennete ne yapacak? Girecek diyor. Ebu Zer fare diyor ki radiyallahu anh e Allah'ın nesri diyor. Yani Allah'ın kitabında yazıp duracak yani hırsızlık haram içki haram, zina haram kumar oynamak haram harpten kaçmak haram sözü çoğaltıyor. Yani bunları işleyecek hem de bu Allah'ın kitabında yazıp duracak ki o da okuyacak cennete girecek öyle mi diyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete ne yapacak? Girecek. Şimdi burada işle, işlediğin kadar günah değil. Bu boyutuna girmeyeceğim. İleriki derslerde gelecek bu hadisler. Burada anlatılan şu. Günahlar hangi boyuttaymış? Tevhid boyutunda, kul hakkı boyutunda ve nefse dönük. Nefse dönük olan, işlenen ne günah olursa olsun, kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan cennete ne yapacak? Girecek. Bu seni ebedi cehenneme ne yapmıyor? Sokmuyor. Ama nasıl ki elin kirlendi, herhangi bir yerinde bir necaset var ne yapıyorsun? He? E orada da ateş temizleyecek. Yani Ateşle temizlenip gireceksin. Tertemiz. Çünkü cennete kirli hiç kimse ne yapmayacak? Girmeyecek. Basit bir cümle değil ama biz basit kullanıyoruz. Tertemiz gireceksin. Ama gireceksin. Hatta öyle insanlar var ki kapkara olacak taşlaşacak, kömürleşecek en son girenler. Onlar diyor cennette abı hayat suyuna batırılacak ve alınlarında Allah'ın azatları olacak diyor en son. Ve o vaziyette bile bak taşlaşmış, kömürleşmiş, cehennemde o kadar azap görmüşler tabi günahları nispetinde cennete girecekler ne diyecekler? İnsanoğlu bak nefsine bak. Allah'ım şu alnımızdaki lekeyi kaldır. Allah'ın ağız attıları, Allah Azze ve Celle onları da silecektir. Düşün, onu bile istemeyecekler. Cennete giriyorlar, yani şerefle onun taşınması gerekirken, insan orada bile bunu kabul ne yapmayacak, etmeyecek. Ebedi cehennemde kafirler ve müşrikler kalacak kardeşler. Demek ki imanın güzel anlaşılması, kalbi meselelerin düzgün idrak edilmesi, İkrara giren meselelerin düzgün anlaşılması, amele azalara gelen meselelerin düzgün anlaşılması gerekir. Şimdi kalpte sıkıntılar vardır. Neden? Kalpte en şek, şüphe e, insanı ne yapar? Götürür. Bu her şeye yansır. Hadis-i şerifte geldiği gibi vücutta ne var? Bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her türlü ağza, el, ayak, gönül hepsi ne yapıyor? Düzeliyor. O bozuldu mu her şey bozuluyor. İmanın bu başlangıcı dediğimiz, tevhidin de yer, nema bulduğu yer dediğimiz çok iyi oturması, oluşması gerekir. Buradaki en ufak bir zafiyet insanı ne yapar? Götürür. Bakın Musa Aleyhisselam'ın kavmine bakın. Dünyaya olan ihtirasları. Altına zümrüt olan ihtirasları. Musa aleyhisselam onları ne yaptı? Firavunun zulmünden Allah'ın yardımıyla 12 kol açıldı. Koskoca deniz yerin dibinden ne yaptı? Karşıya geçtiler. Geçer geçmez ibadetleri, Allah'a imanları, tevhidleri, gayretleri daha fazla olması gerekmez miydi? Geçer geçmez ne yaptılar? Altından zümrütten topladılar, bir buzağı yaptılar, tuttular, buzaya taptılar. Bu, onların kalbinin kana kana imanı içmediklerindendi. Dünyaya meyilleri, dünyalık yaşam standartına fazla meyilleri Allah'a gidiş yolu ne yaptı? Kesti. Onun için Allah da onlara buzağa sevgisini verdi. Gittiler, ineğe taptılar, akıllılar, çağdaşlar. Bugünkü puta, ite, şeye tapanlar gibi. Demek ki kardeşler, şura güzel oturacak. Bura berraklayacak, yalanlamayacak. Emin olacak. inandığından emin olacak. Yani müşrikler Ebu Bekir'e geldiğinde radıyallahu anh'a, biz sana arkadaşın deli oldu, mecnun oldu, şair oldu diyorduk, inanmıyordun. Bak yeri bırakmış göğe çıkmış dediklerinde ne dedi? O ne diyorsa doğrudur. İşte oturmuş iman budur. Tastik budur. Gelen elçiyi tasdikleme, kabul etme ki peygambere iman da imanın cüzlerindendir. Gireceğiz ona. Bu budur. Yani imanı kemalata erdirmezsen bu senin her şeyine ne yapar? Yansır. Bugün bakın iman ehliyim deyip de gelen peygamberin sözlerini yalanlayan insanlar yok mu? O gün Yahudi haber getirdiğinde o ne dediyse doğrudur diyen bir sahabe var. Bugün Kur'an'a uyarsa alırım, uymazsa almam diyen aklı kaçık, akıl zanneden zavallar var. Mütevatirse alırım, hatsa almam diyen aptallar var. Yani düşünün, <gülüyor> Allah'ın verdiği akıl nimetini aynı şeytan gibi Allah'a karşı diklenerek kullanmaya çalışan cehennem ehli insanlar var. O zaman bu iman nasıl bir iman? Allah'a iman ettim dediğin zaman Allah'ın isim ve sıfatlarına, nasıllığına, niceliğine gitmeden, aklını mantığını devreye sokmadan, hiçbir şeye benzetmeden sıfatlarındaki bir şeyin içine boşaltmadan olduğu gibi iman etmek zorundasın. <gülüyor> Yoksa iman ettiğin kelimesi sadece cılız dört beş tane harfin arka arkaya terennümünden başka bir şey değildir. Sonra Allah Azze ve Celle imanın devamında meleklere iman gelir. İkinci şartta Cibri rivayetinde. Hem meleklere iman ettiğini söyleyeceğim, hem de bir kadına melek gibi kadın. Niye melek gibi erkek demi? Hani erkeklik dişilik yoktu? Veya günümüzde öyle hale getirmişler ki, öyle küfür cümleleri kullanıyorlar ki, bugün af buyurun, etini satan fahişelere melek adını koyuyorlar. Veyahut İngilizce angel kelimesi manasına gidiyorlar. Kürtçe'de ne bilmiyorum, öbür dilde ama bunu kullanıyorlar. Bu küfür değil mi? Hani erkeklik dişilik yoktu? Erkek oluyor adını Cibril, Mikail, İsrafil koyuyor. Kız oluyor adını melek koyuyor. Bire Müslüman hani sen iman ehliydin? Hani erkek dişiliği yoktu? Nasıl meleklere iman ettin? Yani şeytan hiç çaktırmadan seni ne yapabiliyor? İmanını bozacak hal ve harekete sokabiliyor. Kızına sen Cibril ismini koy ben senin alnından öpüyorum. Anladın mı? Erkek doğan oğluna melek ismini koy, ben senin alnından öpeyim o zaman. Çünkü melek deyince aynı Mekkeli müşrikler gibi. Mekkeli müşrikler ne derdi? Cinler Allah'ın oğulları, melekler Allah'ın kızları derlerdi. Cinler yalan söyleyen, kötü söz söyleyen, meleklerse günah işlemeyen derlerdi. Ne malim Muhammed'e cinlerin haber getirmediği Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. Ne diyor ona temiz pak olanlardan Cibril'den başkası ne yapamaz dokunamaz ayetini indiriyor ama bugün insanlar bu ayeti getirerek abdestsiz Kur'an okunmaz diyor o da ayrı bir soru. Yani iman dediğimizde gelen naslar neyse hepsini kadar ediyor. Bu imanın cüzünü kemalatını bozan hiçbir şey senden sudur ne yapmayacak? Etmeyecek. Melek ne getirdi? haber yazılı yazısız bunu inkar etmeyeceksin. eksik demeyeceksin gafil demeyeceksin birbirine ters cümle demeyeceksin neden bu bir vahidir kitaplara iman ettim yani vahiy iman ettim dedi mi o vahiden şek şüphe duyduğunu işin ne yaptı bitti bugün inanıyorum diyor insan bu Kur'an yeterli değil diyor bu bir hayat nizamı Olamaz. Diyor. Anayasalar, baba yasalar çıkarıyorlar. Ona evet, buna hayır, neye hayır, neye evet insanlar bilemiyor. Ya senin önünde Allah'ın indirmiş olduğu bir hayat nizamı yok mu? Bu ölüye mi okunuyor? Hastaya mı okunuyor? Cinlenen insana okunmak için inmiş. Neye inmiş? Ona uyan aslı saadette ne oldu? Cennette müjdelenen sahabi oldu. Bıraktılar ne oldu? He? babadan oğula geçen saltanat oldu, güçleri kırıldı, bölündüler, parçalandılar ve Allah kafirlerin kalbindeki korkuyu sana karşı aldı. Sen hemen yaşıyorsun, dünyayı seviyorsun, ölümden ne yapmıyorsun? Hoşlanmayan hale geldi. Bu Kur'an'a iman ettiğini söyleyip de Kur'an'ın içinde birbirine ters olan meselelerin olduğunu söylüyorlar. Yani, Adam çıkıyor ki, nasihmezlik yoktur diyor. Gerçi adam denir mi bunlara bilmiyorum da. O da ayrı bir kavram. Özür dilerim yanlış kullandım. Çünkü adama hakaret olur bu. Çünkü onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da aşağıdır diyor. Çünkü Allah'ı bulamayan, Allah'ın dinini anlamayan insanlara Allah'ın kullandığı cümle bu Azze ve Celle. Ne diyor? Allah Azze ve Celle biz bir ayeti indirirsek, unutturursak, hükmünü kaldırırsak, veya tahsisini getirirse, E Allah'ın bunu yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyor. Bakara 106. Adam ayeti gördüğü halde Allah'ın indirdiğinde diyor unutma olmaz. Kaldırılma olmaz. Bu diyor Allah'ın ilmine eksikliktir. Bunu ne yapıyor? Kaldırıveriyor. E bu nasıl kitaplara iman? İman dediğinde bunların hepsini ne yapar bu? Kapsar. Gelelim peygambere. Daha birçok cüz var da madde madde ilk derste gideyim diyorum. Allah Azze ve Celle peygamberleri kimin içinden seçiyor? Gökten melek olarak indirmiyor değil mi? Cibril'in kılığında gelen birisi değil değil mi? İçimizden, bizim gibi yaşayan bir sülaleden, bir boydan seçtiği birisi değil mi? Ve zuhlarla da onu korumuyor. Sadece vahy ediyor. Ve o vahyi tebliğ ettiğinde bazen öldürülüyor. Bazen hapse gidiyor. Bazen taşlanıyor. Bazen dışlanıyor. Boğazı kesiliyor. Yani başına her şey ne yapıyor? Geliyor. Korunan sadece dindir kardeşler. İnsan değil. Peki Allah'ın sevdiği, kabul ettiği, içimize emin olarak gönderildiği bir peygamberi kabul etmeme, tasdik etmeme, onu aşağılama, ona bazı şeyler söylemek küfür değil midir? İman ettim diyorsa o iman seni ne yapacak? Bağlayacak. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği ortamda Yahudi ve Hristiyanlar çoktu. Hele hele Medine'de alimleri çoktu. Sebebini tabi benden daha iyi biliyorsunuz ama hatırlatma bazıyla. Onlar kitaplarında bir resulun geleceğini ve onun son din peygamber olarak geleceğini ve bütün insanlara davet edeceğini kitaplarında ne yapmışlardı okumuşlardı. Çünkü kendileri onlar diyor seni öz çocuklarından daha iyi tanırlardı. Ve onlar nerede çıkacağını biliyorlardı ve Yesribe toplanmışlardı yani bugünkü Medine'ye. Orada hep alim vardı. Allah Resulü çıktığında hani hayatını okuduğunda görmüşsünüzdür. Daha hiç nübüvvetle alakası olmadığında Şam'a gittiğinde hemen rahip ne yapıyor? O kervan sahibini çağırıyor. Yani Ebu Talib'i. Ne diyor? İşte kervanda kim var? İşte şu var bir çocuk. Aman diyor. Benim gördüğümü diyor. Yahudi alimleri de görürse ona eziyet verir. Çünkü o zamanın nebisi diyor. Daha çocukken bir rahip tanıyor mu? Bakın nasıllarda var bu. Ebu Talib korkuyor. Hemen geri dönüyor. Başına bir iş gelir diye hemen elindeki malı çıkartıyor. Mekke'ye ne yapıyor? Geri dönüyor. Yani onlar bütün vasıflarıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı tanıyordu. Selman'ın hayatına bakın. O da ne yapıyor? Farisi de kralın oğlunu tek olan Allah inancını öğretiyor. Dağlara geliyorlar. Dayanamıyor. O geri dönüyor. O da küsüyor. Bırakıyor o diyarı. Bir Hristiyan'ın yanına, rahibin yanına geliyor. Ee, orada bir olan Allah inancını pekiştiriyor ve ilim ediyor. Kısa bir süre sonra rahip ne yapıyor? Ölüm döşeğine düşüyor. Selman ne diyor? Kime gideyim? İşte falan yerde bir rahip var ona git. Ona gidiyor o da ölüm döşeğine düşüyor. Yaşlı. Kime gideyim? Falan yere git. O da gidiyor o da ölüm döşeğine düşünce kime gideyim? Vallahi benden başka yeryüzünde kim kaldı bilmiyorum diyor. Ama bak sen diyor yesibe git. Zamanın nebisinin gelme alametlerinin hepsi zuhur etti. Bak ne yapmış? Geleceğini bildikleri gibi ne zaman geleceğini de biliyorlar. Ve Selman'a diyor ki Selman ona soruyor radıyallahu anh peki diyor ben onu nasıl tanıyayım? Onun iki küreğinin arasında güvercin yumurtası gibi peygamberlik mührü var. Bak bunu biliyor. Nereden biliyor? Vahiy mi geldi rahibe? Onların dini. dininde yazıyor bu. Sonra sadakayı e, almaz. Yani alır, yemez. Hediye ise alır. Hem yer hem de infak eder diyor. Ona diyor bir minder ikram et. Sen yere otur. Oturmaz. Alır. Ortanıza koyar diyor. Bak bu kadar en ince sosyal yaşantısından tut. Bedenine kadar ne yapıyor? İşaretleri söylüyor ki Vesselman gelip ve Vesselam Medine'ye icret ettiğinde bunların hepsi gündeme geliyor. Ha bu da gösteriyor ki onlar kendi öz çocukları gibi ne yapıyor? Tanıyorlar. Bakın şimdi ayet iniyor. Yahudiler diyor ki, La ilahe illallah Musa Resulullah. Biz Muhammed'i sevmiyoruz ama Musa'yı çok seviyoruz. Ve bu şekilde kendilerinin iman ehli olduklarını söylüyorlar. Ama aleyhissalatü vesselam'a kadar doğruydu. Tevhid üzerine ise. Öbür kesim ne diyor? La ilahe illallah, İsa Resulullah diyorlar. Biz Muhammed'i sevmiyoruz ve Vesselam gelene kadar tevhid üzere ise ayet var. Doğrudur. Onlar mahzun olmayacak. Korkuda ne yapmayacak? Duymayacak. O yaşer, nursuzlar bunu biraz tevil ettiler. Yahudiler, Hristiyanlar da cennete gidecekti ama değil. Peygamber gelene kadar. Ha. Şimdi Allah Azze ve Celle ayetini indirdi. Ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Muhammed'e tabi olun. Beni sevdiniz anlayayım. Yani... Ömer radıyallahu anh'ın gelip de bir gün aleyhissalatü vesselam sahabeye nasihat ederken Ey Allah'ın Resulü yanımda Tevrat'tan sayfeler var. Bunlardan okuyayım da istifade edelim deyip izin dalmadan de hemen okumaya başlıyor. Kafayı bir kaldırıyor ki aleyhissalatü vesselamın kızgınlıktan gözleri kan çanağına dönmüş. Boyun damarları şişmiş. Hemen diz çekiyor. Vallahi Allahı Rabb dini İslam seni de nebi olarak kabul ettik ey Allah'ın Resulü deyince ve vesselam yumuşuyor vallahi kardeşim Musa aranızda olsa getirdiğime tabi olmasa and olsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor demek ki artık peygamberimiz geldikten sonra hak gelmiştir batıl zahir olmuştur ve Müslüm'deki ifadede Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden her kim benim ismimi duyar da iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine ne yapmıştır? Ölmüştür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki peygambere iman mi? artık diğer peygamberlere imanla peygamberimize iman birbirinden ne yapıyor? Ayrılıyor. Biz bütün peygamberleri tasdik ederiz. Hiçbirini birbirine üstünlük saymayız. İmanımız hepsine bütündür. Ama itaatımız, ittibamız Allah Resulü Aleyhisselatü Kesinlikle diğer peygamberlere itaat, ittiba insanı dinden ne yapar? Çıkarır, bitmiştir. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini yalanlama, boşa çıkarma, onun bazısını alırım, bazısını almam veya bugünkü bazı e, ilhad ehli insanların dediği gibi haşa, o işte aynı televizyon anteni gibi mecbur vahyi gelip de alacak. İşte o bilmem ne bayraksız bayraktarlar mı bilmem neler falan aklı gıt bazıları çıkıyor. Vay şu var şu yok. İşte şöyleydi böyleydi. Ya arkadaş Arapça bilmek bir meziyet mi ya? Yani her Arapça bilen alimse gidin Sadlama geberen veyahut neydi o Kattafi'ye alim diye dizine yapışaydınız. Her doğan çocuk Arapça konuşuyor değil mi? Belli bir eğitime de gerek yok. Uy hocam, alimim, şeyhim diye sana. Arapça aynı Türkçe gibi bir lisandır. Allah Azze ve Celle her ırka ne yapmıştır? Bir lisan vermiştir tanışıp kaynaşın diye. Ama vahyin dilidir, şerefli bir dildir. Birinin bunu öğrenip de kendini alim zannetmesi ancak şeytanlaşmasından başka bir şey değildir. Bu dinin önünde bir malzemedir. Öğrenmede bir malzemelerden bir tanesidir. İman ölçüsü değildir. Ama bugün bir tanesi Arapça öğrenerek, Arapça olan bir ayeti, Türkçe manalar vererek dinde ahkam kesiyor. Ben peygamberi kabul etmiyorum. Ayet budur. İşte o kapıcı memuru gibidir. Mecburen işte postacıdır. Gelen haberi getirip bana bildirmek, bunu söyleyen kafir olur kardeşlerim. Bunu söyleyen kafir olur. Peygamber'e iman farzdır, inkarı küfürdür. Hafife alma, sözünü reddetme, boşa çıkarma insanı kafir eder. Bu açıktır. Ama sohbetin içinde gelecek hadislerde biz hadislere vahiy demiyoruz. Bizim itikadımız sünnete vahidir. Peygamber'in söz, fiil takririne vahiy diyoruz onun sözlerini bize taşıyan hepsini analiz ederiz. Biz sahih rivayetlere iman eden insanlarız. Zayıf uydurmalara değil. Onlara akide ne yapmayız? Edinmeyiz. Ama bu e, bazı kendini bilmez insanlar maalesef hadisler uydurmuşlar. Bu uydurulan hadisleri gündeme getirerek ne yapmışlardır? Gelen vahyi e, inkar etmeye, içine şüphe katmaya, kafaları karıştırmaya kadar insanların gitmişlerdir veya akla Kur'an'a uymayanı reddetme yoluna gitmişlerdir ki bu da ancak ahmakların işidir. Allah'a ahiret gününe iman eden insan haddini bilir ve o ne diyorsa nefsinden, hevasından konuşmaz ayetine iman eden o ne getirmişse alır hayatına ne yapar? Geçirir. Çünkü ayeti kerimede Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde, mümin erkeğinde, mümine kadının da seçme hakkı olmadığını ne yapar? Bilir. Ve ayeti kerimede geldiği gibi, bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin, gönül, göz, bütün ağzalar bundan mesuldur ayeti vardır. Öyleyse gelen elçiyi ne yapacağız? Kayıtsız, şartsız tasdik diyeceğiz. Ayrıca onun sıfatları vardır, ismet sıfatı, birçok sıfatları. Bunları da geri geldiğinde işleyeceğiz inşallah. Sonra, bakın bu dörtten sonra bazı kesimler var. Mesela, Aleyhisselatü vesilen bir sözünde, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız misafirinizi ikram edin diyor. Bakın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ya hayır konuşun ya susun. Bunun gibi ifadeler var. Peki biz inanan insanlar Allah'a inanmıyor muyuz? İnanıyoruz. Peki ahirete iman buraya niye katıldı gene? Allah'a iman ettiğimiz halde bazen nefsimize, bazen şeytana, bazen ortama yenik düşüp bazı yanlışlıklar yapabiliriz. Ne diyor ayet? Bak ahirette hesap var. İnanıyorsan, bak ahirette de bunun tebessüm de diyorsan somurtuyorsan da iyilik de yapıyorsan kötülük de bak bunun karşılığını ne yapacaksın Göreceksin. Bak bir de ahirete iman var. Bu ah, bu iman cüzlerinin hepsi ayrı ayrı bir baptır. Bu 5. çıktaki ahirete imanın aşamaları var. Bundan tevhid derslerin sonunda hani kabir e, diriliş mizan, hani ölümle alakalı dersler işledik işte ya, aslında ahirete imanın bunlar birbirineydi neydi? Safalarıydı. Bir de imanda bir cüz daha var. Mesela benim çok sevdiğim bacanağımdan bir tanesi cıbır. Allah onu kel yaratmış. Misal. Amin. Amin. Şimdi birisi kara, birisi kel, birisi beyaz, kimi siyah, kimi erkek, Kimi dişi, kimi kızıl dereli, kimi güzel, kimi çirkin, kimi babayı, kimi sıska, bakın bunlar hangi cüz? Kaderle alakalı bir cüzdür bu. Ben böyle razı oldum. Sen de razı mısın? Kadere iman, imanın içindeki cüzlerden çok farklı bir şeydir. Arapların dediği gibi kader kaynayan kazan gibidir diyor sen kepçene atarsın, bahtına ne çıkarsın? Ve kader Allah'ın kullar üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Burnunu oraya ne yapmayacaksın? Sokmayacaksın. Ve kader meselesinde ayağa kayan insanlara bakın. İnsanların içinde en zeki ve akıllı insanlar. Yani alimlerdir. Hiç cahillerin kaydını göremezsiniz. Hep akıllarını devreye sokmuşlar ve ayaklara kaymıştır. Kafanı yorma. Allah öyle razı olmuş. Öyleyse sen sana indirilen emir ve nehirleri hayatına geçir. Ama nasıllığını, celiğini ne yapma, sorma diyor. Kaderin de dört rüknu vardır. Nedir? Mesela halk arasında en çok zikredilen bir şey var. Allah böyle takdir etti Ne yapalım diye adam. Şimdi iman imanda geleceğiz inşallah ömrümüz varsa. Ne demek istiyor burada? Allah bunu biliyor mu? Soru soruyoruz bak şimdi kaderle. Evet biliyor. Diledi mi? Diledi. Yazdı mı? Yazdı. Yarattı mı? Yarattı. Bak Allah böyle takdir etti dediğinde bu dört dükünün hepsi de ne yapıyor? Zuhur ediyor. Sen bu dört anahtarla baktığında başına gelen o şeye sabır gündeme gelir. Ama böyle bakmazsan Allah muhafaza haşa batsın bu kader. İşte şöyleydi, böyleydi, küfür cümleleri başlar. Bu da seni ne yapar? İman dairesinden çıkarır ve doğru ne yapar? Küfre götürür, Allah muhafaza. Demek ki iman dediğimizde, iman basit bir mesele değil. Bugün bakın, işte fıtratı bozan, kaşını gözünü incelten, dişini incelten, dövme yapana, yaptırana, saç ekene, ektirene Allah ne yapıyor? Lanet etsin diyor. Neden lanet etsin diyor kardeşlerim. Ha? Kader babına giriyor ondan. Allah senin bu halinden razı olmuş. Sen ne yapıyorsun? Kadın diyor ki yok diyor bu kaşı ben beğenmedim. Alıyor. Ben diyor bu burnu beğenmedim. Babası gibi, sanki bakkaldan aldı marketten de oraya otutturdu Ya Allah böyle razı olmuş. Tutuyor ne yapıyor? Buraya o burnu değiştirmeye bilmem ne yapıyor. Ya yapamazsın. Allah senin o halinden razı. Yok, işte bu haramlılık buradan kaynaklanıyor, kadere, isyandan. Veya adamın yüzünde iz var, bir şey var, o izi ne yapıyor? Kaybettin ya, Allah böyle takdir etti, belki o belayla sen birçok şeyden ne yaptın? Kurtuldun, bırak onu bir taşı, senin onu da bir şey var, hikmeti ilahi var, bırak bir taşı, yok. Onu kapatacağım diye birçok yerini gerdirir, belki de birçok sıkıntılara ne yapar? gider. O vücudun gerdirilmesini neyle yaptıklarını biliyor musunuz? Ha? En zehirli yılanlarla yapıyorlar. Zehirleriyle yapıyorlar, yılan zehirleriyle. Oraları öldürüyorlar. Aptallar güzel gözükmek için adım adım hem de parayla kendilerini öldürüyorlar. Onun için demek ki birçok cüzü geliyor. Bizler ne yapacağız? İman ettik dedi mi? Bizden söz düşünce, amel, her neyse bizi iman dairesinde ne yapmayacak? Çıkarmayacak. Öyleyse kardeşlerim bu imanın bütün cüzlerinin ve bu cüzlerinin muhtevasını ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Bunun yanında Cibril hadisinde ne var? Bir de İslam var. Yani iman ehlinden sudur eden İslam'ın nedir? Şartları vardır. Bu da yine orada zikredilen bir kelime vardır ki kelime-i Bu işin başıdır. İman eden bir insanın hani böyle bir ders oldu mu camilerde hani buyurun aşk ile diyorlar ya aslında demeniz de lazım. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü <gülüyor> Aşk gelmedi bak sizden. Uyuyorsunuz demek ki. Ve bu her ibadetin kabulünün ilk şartıdır. Birisi küfürden iman ettiği zaman ne yapılıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam götürün kardeşiniz hemen guslettirin. Şehadet getiriliyor. Sonra imanın rükünlerinden nedir? Artık sorumludur. Ve Muaz rivayetine baktığımızda ey Muaz sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun. Onları ne yapın? Önce Allah'ın birliğine davet et. Yani şahadete. Eğer tutarlarsa günde beş vakit namazın olduğunu onlara söyle diyor. Eğer yaparlarsa zenginden alıp fakire vermek üzere zekatın hak olduğunu söyle zekatı da diyor orta bir maldan al mazlumun ahından sakın diyor demek ki İslam'ın imandan sonra bakın aşama önce muhaz hadisinde ne var başlangıçta Allah'ın birlenmesi Allah birlenemiyorsa aynen Mekke müşriklerine bakın aleyhissalatü vesselamın yaşadığında namaz kılıyorlar mı? Kılıyorlar. hac ediyorlar mı? ediyorlar Kabe'yi tavaf ediyorlar mı? Ediyorlar. Zekat, infak belki biz yapamıyoruz o kadar. Onlar bütün gelen hacılara bakıyorlar. Ama Allah'ı ne yapamıyorlar? Birleyemiyorlar. Onun için nübüvvet, onun için peygamber geldi. Demek ki ibadetin kabulünde birinci esas Allah'ın birlenmesi. Bu olduktan sonra da ibadetler de aşama aşamadır. Onların hayata nedir? Geçirilmesidir. Bunlar olmazsa olmaz. Bir de üçüncü şık var. İman ettim. İslam'da bazen insanın ayağı kayabiliyor. Yalpa yapabiliyor. Mesela aleyhissalatü vesselam ben bile diyor amelimden cennete giremeyeceğim diyor. Peygamber giremeyecek mi? Ama bir örnek verdiğinde kendinden veriyor. E şimdi nice nefisler var ki kendi nefsimiz de dahil yaptığımız ameli beğenir. Gidişatını beğenir benden başka karga yok diyen vardır, kanarya yok diyen vardır. Yok mu? Var. Başka kanarya da var, başka karga da var. Ne yapıyor? Kimse ameline ne yapmayacak? Güvenmeyecek. Bir ihsan var. Sen Allah'ı görmesen de, Allah Azze ve Celle'nin karanlıkta da, aydınlıkta da, yani bir engel içinde de, açıkta da, toplumda da, yalnızken de seni tanıyan insanların içinde de değil de ister telefonda ister internette ister tahmatta ister adımda senin yaptıklarını bir gören var. Öyleyse bunu ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Yani ihsanı yakalayacaksın. Bu iman ehli bu üç maddeye dikkat etse iman İslam, ihsan İnan vallahi sahabeler gibi cennetten müjdelenir gibi cennete girersiniz. ve Vesselam'ın dediği gibi bana şu iki şeyin teminatını verin ben de sizin cennete girmenize teminat vereyim diyor. Yani vahiy açık. Vahiy kantarına çıkın. Orada gelen emir ve nehiyler yerine getirin. Allah'ın vaat ettiği cennete kavuşun. Ama bunların zıttına hareket edilirse Yine Allah'ın bir vaadi var. Emrini yerine getirmeyen, küfrü hoşuna giden, küfürle hareket eden insanların da varacağı, sözünü tutmayanların gittiği, azap göreceği ne var? Bir cehennem ve derekeleri var. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. İnşallah bu dersten sonra İmanın şubelerini madde madde naslarıyla birlikte hadislerin şerhleriyle işlemeye gayret edelim. Bugün inşallah bu bir mukaddimesi e, şeklinde olsun. Rabbim bizlere hayır versin. Yer yer geldikçe iman Allah'a imansa onun cüzleri ki direkt dersleri Allah'a iman şöyle, melekleri iman şöyle diye başlamayacağım. Hadisler bazında. Devam ederek yeri geldikçe işleme daha hayırlı ve uygun olacağı düşüncesindeyim. Rabbim hepimize hayır versin ve öğrendiklerimizle amel eden samimi, güzel, hayırlı insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi İbrahim tek başına bir ümmetti, o bir milletti diyor. Tek de kalsanız bu hak davadan vazgeçmeyin. Hakkı hayata geçirin. Küfür ehli bol bulunur, iman ehli zor bulunur. Siz iman ehli tercih edin. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi mümin az konuşan, çok amel işleyendir. Fasık, münafık, çok konuşan ama ameli az olandır. Allah ameli çok olanlardan, sözü az olanlardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve töbiley. Elhamdülillah Tevbi. Tevbi.